İni sırasına göre 22. suredir. Nas suresinden sonra, Necm suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayette vardır. Mekke'de indiğini söyleyenler, Mekkeli müşriklerin, Hz. Peygamber'e gelerek bize Rabbinin soyunu anlat dediklerini, bunun üzerine de bu surenin indiğini bildiren rivayetleri delil getirirler. Medine'de indiğini söyleyenlerse Yahudilerle Hristiyanların Hazreti Peygambere yönelttikleri Allah hakkındaki sorulara bir cevap olmak üzere Cebrail'in Hazreti Peygambere gelip Kul hüvallahu ehad suresini okuduğunu bildiren rivayetleri delil göstermişlerdir. Ancak Suren'in üslup ve içeriği Mekke döneminde indiği izlenimini vermektedir. Suren'in kaynaklarda tespit edilen yirmiyi aşkın adı vardır. Ancak yaygın olarak İslam dininin temel ilkesi tevhid inancının veciz bir ifadesi olan İhlas adıyla tanınmıştır. Ayrıca Samet... Tevhid, Esas, tecrid, Necat, Velayet, mukaşkışe Muavvize adlarıyla da anılmaktadır. Surede Allah Teala'nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilmiştir. Hazreti Peygamber, bu surenin önemi ve fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. ''Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bu sure Kur'an'ın üçte birine denktir.'' Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sureyi her zaman okuyan bir sahabiye, ''Onu sevmen seni cennete götürür.'' müjdesini vermiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla De ki, O Allah'tır, tektir Allah Samet'tir Ondan çocuk olmamıştır Kimsenin babası değildir Kendisi de doğmamıştır Kimsenin çocuğu değildir Onun hiçbir dengi yoktur İhlas Suresi İslam'ın esası olan Tevhid, Allah'ın birliği ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teala'yı tanıttığı için Hz. Peygamber tarafından Kur'an'ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Kelamın akışı ve konunun Allah'ın nesebini hangi soydan geldiğini soranlara verilen cevapla ilgili olması dikkate alındığında, birinci ayetteki O diye çevirdiğimiz Hüve zamirinin Allah'a ait olduğu açıkça anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezeli, ebedi, zaruri ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatının hakimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan Yüce Mevla'nın Öz-Has ismidir. Müfessirler bu surede ağırlıklı olarak Allah'ın birliğini ifade eden Ahad terimiyle, varoluş bakımından kimseye muhtaç olmadığını anlatan Samet terimi üzerinde durmuşlardır. Tektir diye çevirdiğimiz ahad kelimesi, birlik anlamına gelen vahd veya vahdet kökünden türetilmiş bir isimdir. Sıfat olarak Allah'a nispet edildiğinde, onun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini ifade eder. Bu surede doğrudan doğruya, Beled suresinde dolaylı olarak Allah'a nispet edilmiştir. Bu anlamıyla tenzihi veya selbi, Allah'ın ne olmadığını belirten sıfatları da içerir. Nitekim devamındaki ayetler de bu manadaki birliği vurgular. Bu sebeple ahad sıfatının bazı istisnalar dışında Allah'tan başkasına nispet edilemeyeceği düşünülmüştür. Aynı kökten gelen vahid ise, bölünmesi ve sayısının artması mümkün olmayan bir, tek, yegane varlık anlamında... Allah'ın sıfatı olmakla birlikte Allah'tan başka varlıkların sayısal anlamda birliğini ifade etmek için de kullanılmaktadır. Türkçede de bir, vahitle tek, ahat arasında fark vardır. Bir, genellikle aynı türden birçok varlığın biri anlamında da kullanılır. Tek ise türdeşi olmayan, zatında ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan tek varlık manasına gelir. İşte Allah bu anlamda birdir, tektir. Ahad ile vahid sıfatları arasındaki diğer farkları ise şöyle açıklanmıştır. Ahad Allah'ın zatı bakımından, vahid ise sıfatları bakımından bir olduğunu gösterir. Ahadla Vahid'in her biri ezeliyet ve ebediyet manalarını da ihtiva etmekle birlikte, bazı alimler Ahad'ı, ezeliyet, Vahid'i de ebediyet manasına tahsis etmişlerdir. Allah'ın sıfatı olarak her ikisi de hadislerde geçmektedir. Samet kelimesi, herkesin kendisine ihtiyacını arz ettiği, fakat kendisi kimseye muhtaç olmayan anlamına gelir. Suredeki bağlamına göre Samet, varoluş bakımından kimseye muhtaç olmayıp her şeyin varlık ve devamını kendisine borçlu olduğu vacibül vücut demektir. Buna göre samet kelimesi doğrudan doğruya ahad isminin açıklamasıdır. Daha sonra gelen doğurmamış ve doğmamıştır mealindeki ayette samet isminin açıklamasıdır. Taberi, samedi, kendisinden başkası ibadet edilmeye layık olmayan tek mabut olarak tanımlamıştır. Kur'an-ı Kerim'de sadece burada geçen Samet ismi başta Esma-i Hüsna hadisi olmak üzere bazı hadislerde de yer almıştır. Allah Teala'nın noksan sıfatlarından münezzeh olduğunu ifade eden 3. ayet Samet isminin açıklaması olup Allah'a evlat nispet edenleri ve soy kavramına giren her şeyi, mesela ''Mesih Allah'ın oğludur'' diyen Hristiyanların ve meleklerin Allah'ın kızları olduğunu söyleyen müşriklerin bu iddialarını reddeder. Zira çocuk eşin olmasını gerektirir. Eş de çocuk da ihtiyacı karşılamak için istenilen varlıklardır. Allah ise ihtiyaçtan münezzehtir, ezeli ve ebedidir. Eşleri de çocukları da O yaratmıştır. Yarattığı şeylere muhtaç olması ise imkansızdır. Ayetin ''O doğmamıştır'' mealindeki ikinci cümlesi, Allah Teala'nın doğum veya sudur yoluyla bir ana veya babadan, bir asıldan meydana gelmediğini ifade eder. Çünkü doğan her şey sonradan olur. Oysa Allah kadim ve ezelidir, yani varlığının bir başlangıcı yoktur. Dördüncü ayet hem ilk ayetin açıklaması hem de bütünüyle surenin bir özeti mahiyetinde olup Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde hiçbir dengi ve benzeri bulunmadığını ifade eder. Kendisinden başka var olan her şeyi O yaratmıştır. Bu sebeple yarattıklarının ona denk olması mümkün değildir. Nitekim bu durum muhtelif ayetlerde ifade buyurulmuştur. İhlas suresinin Kur'an'ın üçte birine denk olduğuna dair, az önce zikrettiğimiz hadisi yorumlayan alimlerden bir kısmı, bu denkliği sureyi okumanın sevabı, bir kısmı da konusu ve manası yönünden değerlendirmişlerdir. İkinci görüşe göre sure, Kur'anın üç temel konusundan ilki olan tevhidle alakalı olup, bu surenin anlamını iyice kavrayan ve itikadını bu surenin öğretisi yönünde oluşturan bir kimse, Kur'anın tevhid ve akahit bölümünü de kavrayıp benimsemiş olur. Gazali, Cevâhirül Kur'an isimli eserinde özetle şu hususlara işaret eder. Kur'an'daki bilgiler ana hatlarıyla Allah hakkında bilgi, marifetullah, ahiret bilgisi ve doğru yol bilgisi olmak üzere üçe ayrılır. İhlas suresi bunlardan ilkini yani marifetullah, marifetullah ve tevhid konusunu ihtiva etmektedir. Kur'an'daki diğer hükümler bu suredeki tevhid temeline dayandığı için sure, Kur'an'ın üçte birine denk görülmüştür. Belirtilen öneminden dolayı İhlas Suresi, tefsir kitaplarında muhtelif yönleriyle ele alınıp incelendiği gibi, felsefeden tasavvufa kadar çeşitli ilim dallarında da meşhur alimler tarafından sure üzerinde pek çok müstakil tefsir ve benzeri çalışmalar yapılmış, ayrıca sure üzerine tezler de hazırlanmıştır.